Bu Zer radıyallahu şöyle buyuruyor. Bir malda diyor üç ortak vardır diyor. diyor. Bu malın sahibi de bunu bilmez diyor. Mal benimdir zanneder diyor. Bu malın diyor birincisi diyor mal sahibidir. Yani sensin diyor. İkincisi diyor kaderdir diyor. Ne olacağı yarın meçhuldür diyor. Hayır mı olacak? Felaket mi olacak? Şer mi olacak? Şer mi olacak diyor. İşte Gölcük'te, Pakistan'da, Ace'de bir on dakika içinde bütün hayaller, ertesi günü hayalleri bitiverdi. Kader nereye götürecek? Birinci ortan sensin diyor. İkinci ortan kaderdir diyor. Üçüncü ortan mirasçılardır diyor. Ölümdür diyor. Ebu Zerd en garibiydi. En takva sahibiydi. Ve sabreden fukara sahibindendi. O diyor ki benim diyor. Bir diyor devem vardı Onu diyor daha ben gitmeden devemi ahirete göndüyorum. İnfak ediyorum diyor. Eğer diyor sen diyor gücün yeterse diyor sen bu üç ortağın diyor. En aciz sakın sen olma diyor. Ali radıyallahu anh. Beni diyor iki nimet çok sevindirir diyor. hangisini daha çok sevineceğimi bilemem diyor. İki nimet beni çok sevindirir diyor. Birisi diyor bir kişinin de ihtiyacını karşılayacağımı sanarak bana gelmesi diyor. Beni seçmesi diyor. Bütün samimiyetiyle benden yardım istemesidir diyor. Bu, bu beni çok sevindirir diyor. Bana hüsnü zannetmesi. İkincisi diyor, o kimsenin arzusunu Allah'ın benim vasıtamla yerine getirmesi. Benim vasıtamla kolaylaştırması ve bir Müslümanın işini görmeyi, dünya dozu altın ve güvene sahip olmayı tercih ederim buyuruyor. Çünkü kalp nazargahı ilahi olmuş oluyor. Yine Efendimiz yalnız iki kişiye gıpte edilir. Bir Allah'ın kendisine verdiği Kur'an'la gece gündüz meşgul olan kimse, infak eden kimse. dedi Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz harcayan kimse. Yine Ömer Efendimiz'den vakıf için bir şey var. Ömer radıyallahu anh, Hayber ganimetlerinden bir arazi düştü kendisine. Peygamber Efendimiz gelip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Hayber'de bir yer edindim. Bugüne kadar onun gibi kıymetli bir yer elde edemedim. Bugüne kadar o Hayber'de elde ettiğim yer kadar kıymetli bir yer elde edemedim. O kadar kıymetli yerdi ki diyor benim gözümde diyor orası. Allah Resulüne sorun, gözümde çok kıymetli. Bunu ben ne yapayım dedi. Benim çok değerli dedim. Onu ne yapmamı emrederse. <gülüyor> Allah Resulü celalüherresi buyurdu ki istersen onu aslını yani Allah için hapset. Veya onun gelirini vakfet. Bunun için Azeri Ömer radıyallahu anh şu satırlarla vakfetti ona. Onun aslı satılamaz, gibi edilemez ve ona varis onlamaz. O fakirler, yakın akrabalar köle azat etmek için Allah yolunda harcamak, yolda kalmış kimseler ve misafirler içindir. O şey bir vakfın da talimatı tescil edilmiş oldu. Yine misaller çok. O kadar çok misaller var ki. Hatta Eshab-ı Kiram, Buyuruyor ki o sadaka ayetleri inmeye başladığı zaman infak ayetleri. İlla sonra altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azabıyla müjdele ve diğer infak ayetleri indiği zaman diyor, biz diyor sırtımızı yük taşıyarak hamallık ettik diyor. Ve bununla diyor, sadaka vermeyi başarabildik diyor. Kimimiz diyor odun kesti diyor, odunu getirdi diyor, onu sattı diyor, Allah Resulü'nün önüne koydu diyor. Kimi diyor, Yahudi'nin bahçelerine kuyudan su çekti diyor, hurma bahçeleri suladı diyor. Bir miktarını evimize götürdük, bir kısmını Allah Resulü'nün önüne koyduk diyor. Ayşe Validemiz tam iftar vakti bir yoksul geliyor ona da. Hizmetçisi diyor, ver diyor Ayşe Validemiz. Ya Ayşe diyor, ya diyor, senin yiyecek kadar bir ekmeğimiz var diyor. Ver onu diyor. Sen ekmeği ona ver diyor. Yine hizmetkar hadiseni yi şöyle anlatıyor. Ayşe'nin emri üzerinde, ekmeği o fakire verdim diyor. Akşam olunca birisi bize pişmiş koyun küreği gönderdi. Ayşe bana döndü, ye dedi. Bak bu senin verdiğin ekmekten daha lezzetli dedi. Yani nasıl bir şey, bir İslam'ı bir iman, bir akş becdiyle yaşayabilme Ve Allah yolunda malı ve canı bir hibe edebilme. benz edebilmek. Yine son olarak bir hadis-i şerif okuyorum. Allah-u Teala insanların ihtiyaçlarını temin etmek üzere bir takım insanlar yaratmıştır ki insanlar ihtiyaçları için onlara koşarlar. İşte onlar Allah'ın azabından emin olan kimselerdir. <gülüyor> Muhterem kardeşler şürme samimiyetle ifade edeyim. Biz bu vakıfta bir fülüt gibiydik. Bu nefes nereden geliyor? Nereden bu seda çıkıyor? Bunun hiç farkında olamadık ve farkında da değiliz. O bir Aziz Ahmet Hüdayi Hazretleri'nin bir Cenab-ı onu hürmetine miydi? Burayı kurarken bir hak dostlarını, bir gönülden buraya bir dua etmesi miydi? Fukaranın, garibin, kimsesizin, yalnızın, bir talebinin duası mıdır? O tarafı ben bilemiyorum. Fakat Cenab-ı Hak biz aciziz, zayıfız. Bu tamamen Cenab-ı büyük bir lütfu. Cenab-ı böyle bir ihsanda bulundu. Burada Vefat eden müteberirlerimiz var. Onlara rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak onlara ahirette de abad eylesin. Amin. İhya eylesin. Mütebelirlerimize de teşekkür ediyoruz. İşte Kamil Bey kardeşimin anlatı ve çile. Kafkasların civarında okunan Kur'an sesinden. 1. Murat'ın fethettiği Kosova Ovası'nda okunan ezan sesinden. İnşallah buradaki mütebelirlerimize Cenab-ı Hak büyük ihsanlarda buyurur. Moğolistan'dan başlayarak Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Orta Avrupa'ya kadar, Pristin'e kadar, İşkodra'ya kadar Cenab-ı büyük bir lütfu, bir çizgi. Gerçi bir eshab-ı kiramın yaptığı o fedakarlıklarla bizim kabül kıyas olmaz. Hadi ben burada Allah'ın bir lütfunu, Allah'ın ihsanı, Allah'ın bir ikramını belirtmek için bunları söylüyorum. İnşallah her birimiz dua edelim. Cenab-ı Hak bu vakfa kıyamete kadar ömür ihsan eylesin inşallah ve bu vakıftan bütün ümmeti Muhammed bir çeşme olarak inşallah müstefid olsun. Allah cümleden razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi bu infak ayetlerinin içine, bu hadis-i şeriflerin muhtevası içine dahil eylesin.